Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyid el evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i vel mersalin ve ila jami'il veliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. El Esmaul Hüsnasından güzel isimlerinden Rabbimiz'i tanımaya çalışıyorduk. Müzul sırasına göre Allah hangi ismini söylemişse, o ismiyle sırasına göre Rabbimiz'i anlayıp, tanıyıp, kendimizi tanımaya çalışıyorduk. Kul Allah'ı ne kadar tanır, anlarsa, Kendini de o kadar tanımış, o kadar anlamış olur. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ı tanımadan ona nasıl halifelik yapabilir? Bu hiçbir zaman mümkün değildir. Allah'ın kurundan istediği, kendisine halife olmasıdır. Yeryüzünde kendisini temsil etmesidir. Eğer tanımıyorsak onu temsil etmemiz mümkün olmaz. Onun için Rabbimizi El Esmaül Husna'sından güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyordum. Sıra Allah'ın Er-Rakib ismine gelmiş. Nizul sırasına göre 23. isimdir. Hep beraber onu anlamaya çalışacağız inşallah. Rakib demek, mürakabe eden demektir. Gözeten demektir. Allah gurrunu her anda gözetler. Niye gözetliyor? Rahmet etmek için, ikram etmek için, affetmek için. Her anda onu gözetler. Onu mürakabe altında tutar, onun rakibidir. Rakib, kelime manası, yakın demek... Beraber demektir. Hatta bitişik, ilişik demektir. Yani başında olup sürekli onu kontrol eden demektir. Rakib. Allah sizin rakibinizdir buyurur. Nezul sırasına göre Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyorduk. Kul Rabbini nasıl tanıması gerekiyorsa Allah isimlerini sırasıyla öyle beyan etmiştir. Ben sırasıyla birkaç tane söyleyeyim anlaşılsın diye. Allah'ın isimleri demek Allah'ın sıfatları demektir. Allah'ın güzelliği demektir. Ahlak kelimesi Allah için kullanılmaz. Çünkü ahlak hulk, halk olmuş, yaratılmış demektir. Bir insanın üzerindeki ahlak neyse, Allah'ın sıfatları da Allah'ın zatında öyledir. Böyle anlamak gerekiyor. Yani insan merhamet sahibidir, insan kerimdir, ikram sahibidir, insan halimdir, hilm sahibidir, vedudur, sever. Nasıl ki insanın böyle özellikleri varsa, ahlakı varsa, Bunlar hepsi Allah'ın isimleri, sıfatlarıdır. Onun üzerinde tecelli etmiştir. Allah onu yaratırken zatıyla sıfatıyla tecelli edip onu öyle yaratmıştır çünkü. Allah'ın isimleri derken bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah'ın sıfatları, Allah'ın güzelliği. Onun için El Esmaul Hüsna, Allah'a aittir buyurdu ayet-i kerimede. En güzel isimler Allah'ındır. Yani Allah'ın isimleri, esması derken Allah'ın güzelliği demek. Allah'ın güzelliği bir kulda tecelli ederse o kul Allah ile güzel olmuş olur. Bu yaratılışın gayesidir, hikmetidir. Eğer kul Rabbini tanımazsa, Allah ile güzelleşmezse, yeryüzünde Allah'a halife olup Hazreti insan olmazsa, Yaratılışın gayesini anlamamış demektir. Öyle namaz kıldık, oruç tuttuk, hacca gittik demekle iş bitmiyor. Eğer ibadetlerin seni güzelleştiriyorsa, Allah'ın güzelliğiyle güzelleştiriyorsa, yani seni güzel bir ahlaka sahip kılıyorsa ibadetlerin kabul olmuştur. Yok eğer sen Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmedin ibadetlerin kabul olmamış demektir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Evet Her kulda o güzel ahlaktan bir parça vardır. Ama Allah peygamberini gönderiyor, kitaplarını gönderiyor. O güzel ahlakı tamamlamak için yani Allah'ın güzelliği onda tamamlansın diye, kemale ersin diye. O da o güzellikle hazreti insan olsun diye gene evet, buyururdu. Kişi güzel ahlakıyla sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır buyurdu. Eğer birinin ahlakı güzelse o her anda ibadet halinde demektir. Allah onu öyle kabul ediyor. Neden? Çünkü Allah onu seviyor. Onun üzerinde kendi güzelliğini seviyor. Kendi esmasını, isimlerini seviyor. O her anda Allah'ın muhabbet tecellisine, vüdud tecellisine, ilah tecellisine bununla beraber rahmet tecellisine mazhar olur. Her an, her an Allah ona rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli ediyor. Her an onun güzelliği artmaya devam ediyor. Onun için o her anda ibadet halindedir. İbadet demek, ibadet Abdolmanın gereğidir. Yaratılışın gayesi ibadet etmek değildir. Abd olmaktır. İbadet abd olmanın gereğidir. Yaratılışın gayesi abd olmak, ibadetse abd olmanın gereği şartıdır. Abd olmak demek sevmek demektir. Bu durumda ibadet onun sevgisini arttırmıyorsa, imanını arttırmıyorsa, ahlakını güzelleştirmiyorsa o ibadet olmuyor. O adet olur. Öyle öğrenmiş, öyle yapıyor adet gibi. Oysa ki ibadetinin her anda onu Allah'a yaklaştırması lazım, bir daha biraz daha Allah'a abd yapması lazım, muhabbetini artırması lazım yani. Evet, ilk isim isimler, Fatihadaki isimlerdi. Allah Rabb'dir, Rabbül Alem'ildir. Ademlerin Rabb'idir buyurdu. Rabb demek. Hem yaratan demek, hem yarattığını en güzel şekilde yaratan demek, hikmetle yaratan demek, onu terbiye eden demek, olması gereken yere onu koyan demek, bununla beraber ona o kemale ersin diye, ona ne lazımsa onu da beraberinde yaratan demek. Onu terbiye edip gereken yere ulaştıran demek, terbiye eden. Allah Rabb'dir, kulunu terbiye eder. Nasıl terbiye eder? O Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim olarak terbiye eder. İkinci olarak, kul Rabbini nasıl tanıyor? Rahman ve Rahim. Biri Allah'ı andığında, hatırladığında, ilk aklına gelmesi gereken şey nedir? Benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Mutlaka bana rahmetiyle muamele eder. Niye rahmetiyle muamele eder? Çünkü o Allah'tır. Çünkü o ilahtır. Çünkü o seviyor yani. Allah sevmeseydi yaratmazdı. Yaratmışsa sevmiş öyle yaratmış. Kulun da kulluğu, sevgisine layık olmak için gösterdiği çabası gayretidir. Sevgisine layık olmak için. Dördüncü isim olarak Allah'ın el-ekrem ismi gelir. Allah Rabb'dır, Rahman'dır, Rahim'dir. Bir de ekremdir, kerimdir, ikram edendir. Hem ikram eder, hem kuruna bu sıfatıyla tecelli edip onu ekrem yapar, ikram sahibi yapar. Yani onu cömert yapar, kerim yapar onu. Allah ilahtır, sever ve sevilmeyi ister. Sevilmeye layık olandır. Bununla beraber Allah vekildir. Kuluna vekil olur, kuluna kefil olur yani. Kulü eğer ona itaat ederse, iman ederse Allah onun her şeyine vekil olur. Eğer o kul kendisine güvenirse, onu kendisine vekil olarak kabul ederse Allah onun işini görür. Allah salihlerin işini görür, Allah salihlere vekildir buyurdu. Allah gafurdur. Kul yanlış yapınca onu mağfiret eder. Allah'a dönünce mağfiret eder. Ne demiş oldu Allah? Kulüm korkma dedi. Endişe etme. Yanlış yaptınsa, düştünse ayağa kalk. Ben sana döndüm ya Rabbi de. Ben seni hiç düşmemiş gibi, hiç yanlış yapmamış gibi kabul ederim. Günahını silerim, mağfiret ederim. Hatta öyle ki onun o günahın senin üzerinde hiçbir eseri olmaz. O hani yüzüne bile vurmam. Niye bu yanlışı yaptın bile deme. Magfuret ederim. Magfuret buydu çünkü. Evet. Allah e'ladır. Yüceler yücesidir. Yani sen kendi yanlışınla Allah'a zarar verilmiş olmazsın. Sen çamura düşmüşsün. Sen kalk, mücevher, çamura düşmekle kıymetini de yerini kaybetmez. Yıkarınca evet, tövbe etmek, istiğfar etmek... Manevi olarak günahtan temizlenmektir. Sen istifare ettiğinde onu siler. Olmamış gibi muamele ederim. Evet. Allah besirdir, her şeyi görendir. Habirdir, her şeyden haberdar olandır. Alimdir, her şeyi bilendir. Evet. Allah'ın isimleri böyle devam eder. Allah'ın isimleri böyle devam eder. Her birinde neyi anlamış oluyoruz? Neyi anlamamız gerekir? Rabbimizi. Evet. Allah'ın rakib isminden önce Allah'ın kadir ismi gelmişti. Allah her şeye kaderini koymuştur. Ondan önce Allah'ın hekim ismi gelmişti. Allah ne yaparsa yapsın bir hikmeti vardır. Bir muradi vardır. Allah'ın insanlar üzerinde, kulu üzerindeki muradı nedir? O kamil insan, Hazreti ol, insan olsun diyedir. Dünyaya onun için göndermiş, manevi olarak büyüsün, Hazreti insan olsun diyedir. Bu durumda Allah kuluna nasıl bir takdir yaparsa yapsın, mutlaka o bunun içindir. O Hazreti insan olsun diyedir. Rakib ismi de, Kulünü mürakabe eden, kuluyla beraber olan, her anda kulünü kontrol eden, her anda. Evet, kontrol ederken, günahını bilsin diye değil, zaten onu biliyor. Allah habirdir, her şeyden haberdardır. Rakib ismi başkaydı o zaman. Yoksa günahını bilsin diye değil. Zaten alimdir. O zaman Allah neden kulun sürekli kontrol altında tutuyor? Affetmek için. Kendisini döndürmek için. Kul mesela diyelim ki on sene boyunca günah işledi. Allah onun rakibidir. Her anda mutlaka onu uyarır, ikaz eder. Neyle uyarır, ikaz eder? Her şeyle. Peygamberiyle uyarmıştır, ikaz etmiştir. Göndermiş olduğu kitabıyla uyarıp, ikaz etmiştir. Bununla beraber hayatı yaşarken sürekli onu uyarır, ikaz eder. Birilerinin üzerinden uyarır, ikaz eder. Ne der? Sen yanlış yapıyorsun. Bu doğru değil. Senin bu gittiğin yol yanlış bir yoldur dedirtir. Bir de kulunun gönlüne vahyeder. Kul kendi gönlünde, kendi vicdanında, bütün şiddetiyle Allah'ın bu vahyini tadar. Ki Allah ona, kulum sen yanlış yapıyorsun, böyle yapma dediğini tadar. Bilir bunu. Eğer bir için kul pişmanlık duysa, Allah onun için rakibdir, anında ona müdahale eder. Anında rahmet tecellisiyle onun gönlüne tecelli eder. Eğer ben tövbe ettim ya Rabbi derse, Allah o ana kadar yaptığı bütün günahları bir anda siler. Niye? Çünkü o günah yükünün altında eziliyor. Bununla beraber Allah'a gitmek istese gidemez. Allah onu siliyor, yetmiyor, bir de üzerine ikramda bulunuyor. Evet, Muhabbetiyle, İlahlığına yakışır şekilde gönlüne muhabbetiyle tecelli ediyor. Kul bir anda kendini temizlenmiş, bununla beraber gönlünde Allah'ı seviyor olarak bulur kendini. Nasıl oldu anlamaz. Allah rakibdir, bunun için onu sürekli kontrol altında tutuyor, kontrol ediyor. O muhabbeti neden veriyor? Kulun bana gelsin diye. Onu sevdiğimi anlasın diye, tatsın diye. Evet. Allah'ın rakib ismi her anda ve her durumda kontrol eden, gözeten, takip eden, kulunun her hal ve her durumunu gözetim altında tutan, her anda kurundan haberdar olan, evet. bütün yarattıklarına her an ve her durumda korumak amacıyla, korumak maksadıyla mürakabe altında tutan rakib. Allah'ın rakib ismiyle gelen ayetleri önce hep beraber anlayalım, sonra Rabbimizi rakib isminden tanımaya çalışacağız inşallah. وَلَخَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَةَ ki insanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Biz nefsinin, insanın nefsinin ona ne vesvese verdiğini nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُوا Min ve biz ona şah damarından daha yakınız evet. Allah kuruna şah damarından daha yakınmış şah damarı demek can damarı demektir yani biz kurumuza kurumuzdan daha yakınız Allah bize bizden daha yakındır ne demektir bu varlığımız onunla var biz onunla varız demektir bir şeyin ona daha yakın olanı nedir? Onun hakikatidir. Onun özüdür. Allah senin hakikatin benim. Sende tecelli eden benim dedi. Evet. Ma'iyel fizu min kavlin illa ledehi raqibun atid. Kul her ne söz söylerse söylesin, mutlaka yanında rakip olan, onu gözeten biri vardır. Kimdir o? Allah. Ne söz söylerse söylesin. Bu durumda Allah bizi söylediğimiz her sözlerinde hesaba çeker. Ya eyyühen nas, ey insanlar, itteku rabbekumul lezi halakakum min nefsin vahide. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Rabbinize karşı sorumluluğunuzu bilip kabul edin. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirin. Yani ona halife olun. Sorumluluğunu yerine getirebilmek için ona halife olmak lazım onu yeryüzünde temsil etmek lazım. Neyle? İsimleriyle. Güzelliğiyle yani. O ki sizi tek bir nefisten yaratmıştır. Tek bir nefisten yaratmıştır. Hazreti Adem'den yaratmıştır. Bu zahiri olarak Hazreti Adem'den yaratmıştır. Manevi olarak kimden yaratmıştır? Allah'ın ilk yaratmış olduğu nur Resulullah Efendimiz'in nurudur. Bütün ruhları o nurdan yaratmıştır. Onun için bütün insanlar Resulullah Efendimiz'in nurundan yaratılmış, bununla beraber onunla aynıdır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Allah'ın güzelliği nasıl onda tecelli etmişse her bir insanda öyle tecelli etmiştir. Dünyaya geldikten sonra insan kendini perdelemiş, birileri yaşadığı yer onu perdelemiştir. Daha sonra yapılması gereken şey nedir? Sahabenin yaptığı gibi evet. Kur'an ile Resulullah Efendimizle beraber ne yapmıştır? O perdeyi üzerinden kaldırmış, gökteki yıldızlar gibi olmuşlar. Resulullah Efendimiz'in o nurun hakikati onun üzerinde tecelli etmiştir. ve halıqe minha zawcaha bir de ondan eşini yaratmıştır ve besse min huma ricalen ve nisa bir de onlardan birçok kadınlar ve erkekler türetmiştir ve takullaha lladhi tesaeluna bihi vel irham Ona karşı takva sahibi olun ki siz onun onunla onun ismini anarak birbirinizde istekte bulunuyorsunuz. Bir de o rahimlerdeki hakkı yani akrabalık hakkını yakınlık hakkını gözetin. İnne Allaha kana aleykum rakib. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde rakibdir. Allah sizi gözetliyor. Allah'a karşı takva sahibi oluyor musunuz? Olmuyor musunuz? İnsanların hakkını gözetiyor musunuz? Gözetmiyor musunuz? İnsanların insanlık hakkını yalnız. Hak deyince onu böyle sadece para olarak anlamıyoruz. Onun insan her insanın insan hak insanlık hakkı vardır. Onun için ya nas buyurdu. Ey insanlar. Allah hepinizi bir nefisten yarattı. Hepiniz aynısınız. Yani ırkçılık yapmayın. Kendinizi başkalarından üstün görmeyin. Hepiniz tek nefistensiniz dedi. Aynı şekilde Eşini de ondan yarattı. O kadın erkek Allah katında abd olarak, kul olarak eşittir dedi yani. Allah hepsini kulluk için yaratmıştır. abd olsun diye yaratmıştır. Hazreti insan olsun diye yaratmıştır. Aralarında bir farkı yoktur. Eşler birbirini tamamlar. Yani, kıyamet günü Allah Hazreti İsa'ya sen mi beni ve anamı ayrıca iki ilah dedin diye sorar Allah niye bunu böyle soruyor mutlaka Allah'ın bir muradi vardır bu ayet-i kerimede bu durumda herkes ne yaptığına bakmalıdır peygamber de olsa Allah onu hesaba çeker Sonra gelenler onun hakkında eğer bir şeyler yanlış bir şeyler söylüyorlarsa mutlaka o da bundan hesaba çekilir demektir. Bu durumda ben ben şeyhim diyenler, ben müşrik hamilim diyenler, ben veliyim diyenler ne söylediklerine mutlaka bakmalıdır. Onlarla beraber olanlar ne konuşuyor ona bakmalıdır. Eğer biri şeyhim beni kurtarır derse, Allah kıyamet günü ona sorar. Bu kulümü sen mi kurtaracaksın? Ne cevap verebilir? Sen bu kulümü bu şekilde kandırdın. Bu da sana aldandı. Bugün onu sen mi kurtaracaksın? Eğer buna cevap veremezse onun bu konuda eğer bir ihmali varsa bunu hesabını veremez. Onun için hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Şefaat buradadır. Eğer burada biri birine yardım ederse bir kul onunla beraber Allah'a döner, Allah'a yürürse evet. Allah orada şefaat hakkını ona verir. Yaptığını tamamla der. Çünkü Allah her bir kuldan abdiyet istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Her bir kul Allah katında özeldir. Her bir kul Allah peygamberlerine nasıl muamele ediyorsa ona da öyle muamele eder. Çünkü o, o da, o kul da Peygamber gibi yapabilirdi. Peygamberin kazandığını kazanabilirdi. Peygamberin gittiği yere gidebilirdi. Peygamber de bir kul çünkü. Onun için kelime-i şahadeti getirirken ne diyoruz? Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed Allah'ın abdidir dedik. Sonra onun resulüdür. Önce abdidir. Onun kulluğu var. Allah kuluna Risalet vazifesini vermiştir. Allah'ın peygamberleri, Resulleri arasında fark gözetmeyin buyurdu. Sonra Allah derecelerle onları birbirinden üstün kılmıştır dedi. Bu üstün kıldığı dereceler nedir? Onların kulluğudur. Kullukları birbirinden farklıymış. Sabırları birbirinden farklıymış. Kulluklarıyla dereceleri yüklenmiş. vazifeleriyle değil, vazifelerinde aralarında farkı yoktur dedi. Aynı şekilde onlarla beraber olanlar da onun gibi yapmaya çalışmış, onun kazandığını kazanmaya çalışmıştır. Evet. Onlar da bir beşerdi, onlar da yanlış yapmışlar midir? Elbette ki, Beşer. Allah'ın Risaletini tebliğ ederken değil, bir kul olarak, bir beşer olarak yanlış yapmışlardır, eksik yapmışlardır. Ama yaptıklarında Allah onları uyarmış, bu yanlış şunu şöyle yapman gerekir demiştir. Hiçbir yanlışına müsamaha göstermemiştir yalnız. Aradaki fark budur. Aynı şekilde bir kul da Allah'a sığınırsa Allah mutlaka onu korur. Kudsi hadiste buyuruyordu. kulum bana sığınırsa elbette ki onu korurum dedi. Tek şart kurunun ona sığınmasıdır. Allah peygamberlerini de böyle korumuştur. muhafaza etmiştir. Evet Allah Hazreti İsa'ya öyle buyurdu. Hazreti İsa cevap verirken makultu lehum illa ma emerteni bihi. Hz. İsa cevap veriyor. Evet. Ne diyor? Ya Rabbi, sen bana neyi emrettinse ben onlara sadece onu söyledim. Eni Abdullahe Rabbi ve Rabbakum. Onlara dedim ki Sizin Rabbiniz ve benim Rabbim olan Allah'a abd olun. Benim onlara söylediğim budur. Sizin Rabbiniz de Allah'tır, benim Rabbim de Allah'tır. Sadece ona abdol olun, dedim. Evet, peygamberlerin söylediği buymuş. Allah'a, sadece Allah'a abdolun. olun. Sizin de, benim de Rabbim O'dur. Ve kuntu du aleyhim şeh da bu madum tu Ben aralarında bulunduğum sürece onların üzerlerinde şehit yani şahit bu felemmafenni fe kunt entererrakhim ra ve aleyhim ne zaman ki Beni aralarından aldın, vefat ettirdin. Onların üzerinde rakib olan sendin ya Rabbi. Onların üzerinde gözetleyici olan sendin ya Rabbi. Ve ente ala, ve ente ala, şehida. Ve sen zaten her şeye şahit olansın. Şahit olan sensin. Her şeyi gören sensin, bilen sensin. Mücahede eden sensin. Ki ben böyle bir şey söylememişim demek istedim. Evet, Hazreti İsa onların üzerinde rakib olan sendin dedi. Allah'ın rakib isminin geçtiği ayetleri okuyoruz. Bu ayette Allah hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. ''Artık bundan sonra senin evlenmen helal değildir.'' dedi Allah. la yehillû leken nisa'e min ba'd.'' ''Bundan sonra senin herhangi bir kadını nikahlaman helal değildir.'' dedi. Allah nasıl evlenmesini emretmişse aynı şekilde... Bir yerden sonra, evet bu kadar tamam deyip çizgi çizdi, bundan sonra evet, hiçbir kadınla nikahlanmıyorsun dedi. en تَبَدَّلَ بِهِنَّ min اَزْوَاجِ Bundan sonra hanımını yani birilerini boşayıp başka birini nikah etmen de evet, helal değildir dedi. Bu da yasaktır sana velev a'cabeke husnu hunne isterse onların güzelliği senin hoşuna gitmiş olsa bile illama meleke yeminu sağ ellerinin malik oldukları müstesna ve kana Allahu ala kulli şey'in raqiba muhakkak ki Allah her şey üzerinde rakibdir muhakkak ki Allah senin üzerinde rakibdir Allah'ın her işte mutlaka bir muradi vardır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam 12 tane hanımı vardı. Bunların hepsi de ya davet için nikahlamış olduğu annelerimizdi, davet için. Davet için ne demek? Mesela bir kabile vardır, onlardan biriyle evlendiğinde o kabileyle akraba olmuş olur, hesabı böyledir. Şeytan mutlaka burada hile yapar, onu ne zanneder, ne olarak mesela takdim eder? Sanki Resulullah Efendimiz haşa, Şehvetinden dolayı evlenmiş gibi Takdim eder Ben kısaca Resulullah Efendimiz'in Evliliğini Hanımlarını biraz izah edeyim isterseniz Ya Davet evliliğidir Ya Şefkat evliliğidir Şefkat Eşi şehit olmuştur Yetim çocukları vardır, evliliği öyle yapmıştır ya da. Ben sırasıyla söyleyeyim. İlk evlendiği hanemi Hazreti Hatice annemizdir. Resul Efendimiz 25 yaşındadır, Hatice annemiz 40 yaşındadır. Buna beraber başından iki tane de evlilik geçmiştir. Üç tane de çocuğu vardır. Ama isteseydi başka bir evlilik yapabilirdi. Ama Allah'ın bir muradı var. Ondan sonra sevdi annemizle nikahı kıymış. Hazreti Hatice annemiz vefat ettikten sonra sevde annemiz o anda elli yaşındadır. Ama dileseydi, elli yaşındaki biriyle evlenmezdi. Bununla beraber altı tane de çocuğu vardı, sevdi annemizi. Eğer şehvetle ilgili bir durum olsaydı, neden böyle bir tercih yapmış olsun? Evet, Sevda annemiz bununla beraber ilk iman edenlerdendir. Resulullah Efendimiz onu layık görmüştür. Müminlerin annesi olmaya layık görmüştür. Evet. Peşinden Hazreti Ayşe annemizle, Hazreti Eubekir'in kızıyla nikahlanmıştır. Bunu da münafıklar diline dolar, işte 9 yaşındaydı, 10 yaşındaydı gibi sözler söyler. Eğer böyle bir durum olmuş olsaydı, müşrikler bunu malzeme olarak kullanmazlar mıydı? Hiçbir müşrikten hiç böyle bir itiraz duyduk mu? Yok. Niye? Yanlış bir hesap yapılmış da ondan. O anda 16-17 yaşındadır. İki senede nişanlı kalmıştır. Hazreti Ayşe Resulullah Efendimiz'in bakire olan tek eşidir. Gerisi hepsi dul. Evet. Birçoğu zaten çocukludur. Bir de Hazreti Ömer'in kızıyla evlenmiş Hafsa annemizle. O da duldu. O da 22 yaşındaydı. Bu teklifi ısrarla Hazreti Ömer yapmıştı yalnız. Niye? Resulullah Efendimiz'le akraba olmak için, yakın olmak için. Bir de Hazreti Zeynep annemiz var. Onun da başından üç evlilik geçmişti. Bu da bir davet evliliğiydi. Ümü Selemi annemiz var. O da beş çocuklu duldu. Zeynep binti Cahş annemiz var. O da 36 yaşındaydı. Cüveyriye annemiz var. O davet evliliğiydi. Ümmü Habibe annemiz 38 yaşındaydı. Bir çocuğu vardı. Meymune binti Haris annemiz 36 yaşındaydı. Reyhane binti Zeyd. O da davet evliliğiydi. Bir de Maria annemiz var. O da aynı şekilde şefkat evliliğiydi. Bu evliliklerden sonra, evet zaten bundan, bunlardan Zeynep annemiz vardır, Allah senin nikahını Allah kıymıştır dedi. Oritana nikahladık dedi. O bir peygamberse bir mümin bakarken o Allah'ın emrinin dışına nasıl çıkabilir? O bir yerde yanlış yaparsa Allah anında ona müdahale eder. Onun için doğru anlamak gerekiyor. Doğru anlayabilmek için de doğru bakmak gerekiyor. Mümince imanla bakmak gerekiyor. Allah bu ayette ne buyurdu? Bundan sonra artık senin nikah kıyman herhangi bir kadına nikah kıyman artık helal değildir. Allah'ın Resulüne bakarken kendimize baktığımız gibi eğer bakarsak nefsimizle bakmış oluruz. Nasıl bakmak gerekiyor? O Allah'ın Resulü'dür. Vefatından önce evet hutbeye çıkıyor. Hutbede buyuruyor ki Allah bir kulu dünya saltanatıyla dünya nimetleriyle ahiret nimetleri arasında muhayyer bıraktı. Yani serbest bıraktı. Tercih hakkını ona verdi. O kul Rabbini tercih etti dedi aşağıya indi. Kutbe bitti aşağı indi. Diyor Hazreti Übekir ağlamaya başladı yüksek sesle. Herkes merak etti niye ağlıyor diye sordular. Niye böyle feryat ettin? diyor. O muhayyer bıraktığı kul, Allah'ı tercih eden kul odur onun için. Artık gidiyor demektir. Böyle söyledi. Allah dünyada mı kalmak istiyorsun yoksa gelmek mi istiyorsun? O da gelmek istiyorum dedi. Allah'ın o iki şık arasında serbest bıraktığı kul odur. O da gitmeyi tercih etmiş gidiyor. Evet, kısa bir süre sonra zaten Resulullah Efendimiz vefat etti. Allah'a aşık biri Rabbini tercih eden biridir. Hiç o dünyaya, dünyadaki nimetlere dönüp bakar mı? Biz eğer zahiri olarak kendimiz gibi bakarsak Şeytan bize bin bir türlü vesvese öğrettir. Allah'a iman nasıl <gülüyor> gerekliyse, Resulullah'a iman da öyle gerekir. O Allah'ın Resulü'dür. O onsuz hareket etmez. Hareket edemez. O kendinden hareket ederse ya da kendinden bir söz söylerse Allah ne buyurdu? Biz onun şah damarını koparırız dedi. Bunu peygamberi için söylüyor. Bu durumda eğer biri peygamberi eleştirir ya da onun hakkında gönlüne bir vesile gelirse bu imanda zafiyet demektir. Allah'a imanda zafiyet demektir. Allah'a iman etmemiş demektir. وَمَنْ يَعْشُوا اَنْ زِكْرِ الْرَحْمَنِ Her kim ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, her kim ki Rahman'ın zikrini görmezden gelirse, zikir Allah Allah demektir, zikir Kur'an demektir. Allah Kur'an'a zikir dedi, bu zikri biz indirdik, elbette ki onu biz koruruz. Zikir, Kur'an demek, Allah'ın ayetleri demektir. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, نُقَيِّدْ لَهُ şeytanen فَهُوَ لَهُ قَرِينَ O şeytanın karini olur. Evet. O şeytana bağlanmış olur. Biz onu şeytana bağlarız. Onun şeytanını ona bağlarız dedi Allah. Allah'ın Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, niye Allah'ın zikrinden demedi, niye Rahman'ın zikrinden dedi? Allah senin için Rahman'dır dedi. Rahmetiyle muamele edendir dedi. Her neyi vahyetmişse, Allah sana neyi emretmiş, neyi tavsiye etmişse, bu onun rahmetinin sonucudur. Bu senin için rahmettir dedi. Ama sen Allah'ı rahman olarak kabul etmez. Onun sana vahyettiğinden kaçarsan, ondan yüz çevirirsen, hiç dinlememiş gibi davranırsan, bu durumda şeytana arkadaş olursun. Allah senin rakibinken, Allah senin yakınınken, Şeytan sana yakın olur, sen şeytana karin olursun, yakın olursun. Sen şeytanın karin uydu demek. O kadar yakın ki onun etrafında döner durursun. Evet. Allah'a garip olmayanlar, Allah'ın garip ismi tecelli etmeyenler, etmediği kullar şeytana yakın olur. Felenselen neldiine ırsıyla ileyim. Sonra o resul gönderdiğimiz kavme ümmetlere mutlaka soracağız ve felenselen neldi murselim. Onlara gönderdiğimiz resullerden de soracağız. Ayrı yok, ayrı gayrı yok yani. Resul gönderdiğimiz kavme de soracağız. Onlara gönderdiğimiz Resullere de soracağız. Neyi soracak Allah? Hesaplarını. Kavme sorar. Resule ne kadar tabi olmuş, ne kadar uymuş? Onu ne kadar örnek almış, ne kadar onunla beraber iman etmiş, abdolmuş, Hazreti insan olmuş. Resul'e neyi soruyor? Elbette ki vazifesinin hesabını soruyor. Bir de ayet-i kerimede Allah buyuruyordu, Resul'lere size ne cevap verildi diye sorulur. Sen onları bana davet ettin, benim vahyimle, ayetlerimle davet ettin. Onlar sana ne cevap verdi? Onlar sana ne kadar uydu? diye sorulur. Bu durumda Resulleri onların üzerinde şahit olur. Ayet-i Kerime'de, o gün her ümmetin içinden bir Resul çıkaracağız, seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. ve kezalik. Evet. işte böyle dedi Allah. Ma <mâ> ersalna min qablike fi qaryatin min nezir. Biz senden önce hangi memlekete bir nezir, bir uyarıcı gönderdiysek İlla qale Mütrefuh oradakilerin o belledeki refah içinde olanlar, inna wa abaena ala ümme, dediler ki, biz atalarımızı bir ümmet olarak, bir din üzerinde bulduk ve inna ala asarihim noktedun. Biz de onların izine uyarız. Atalarımızı hangi din üzere, hangi yol üzere bulduksa biz de onların yoluna, onların izine uyarız dediler. Evet, hangi kavme bir uyarıcı gönderdiysek buyurdu. Bu uyarıcılar kıyamete kadar gelmeye devam eder. Allah'ın vahyiyle davet etmeye, uyarmaya, müjdelemeye davet eder. Eğer biri diyelim ki bir ayet öğrendik, okuduk, gittik evde bu ayeti çocuklarımıza, hanımımıza okuduk. Bu arada biz onlara elçi olduk. Elçi demek resul demek. Allah'ın ayetinin elçisi olduk onlara. Eğer onlar bu Allah'ın ayetidir, Allah böyle buyurmuş deyip kabul ederse onlar mümindir. Yok deseler ki anam şöyle yapıyordu, babam böyle yapıyordu, hoca böyle söylemiş, herkes böyle yapıyor derse ne demiş olur? Biz atalarımızı böyle bulduk, biz de onlara uyarız demiş olurlar. Şu anda da öyledir. Allah böyle söylemiş diyorsun, bakıyorsun ki adam yok diyor, herkes böyle yapıyor Alimlerimiz böyle söylemiş. İşte bu atalarının dinine uymaktır. Biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduk. Biz de onların izine uyarız demiş oldular. Allah uyarıyor, ikaz ediyor. Evet. Eğer Allah insana kuruna rakipse Kulun buna sevinmesi gerekir. Niye Allah ona rakibdir? Onu gözetim altında tutuyor. Ona rahmet etmek için, ona ikram etmek için, onu affetmek için, düştüğünde onu kaldırmak için, kendisine döndürmek için. Allah'ın kuruna rakip olması, Allah'ın rahim olması demektir, vedud olması demektir. Kuruna kerim olması demektir, gafur olması demektir, settar olması demektir, hafiz olması demektir, faal olması demektir. Allah'ın bütün isimleri o yakınlığından dolayı tecelli eder ona. Hangi isim olursa olsun o onun rahmetidir. O onun sevgisidir. Allah kulunun rakibi olunca rakip aslında yakın dost demek, yakın arkadaş demektir. İki kişi birbirine rakip olursa birbirinin rakibi demek birbirinin arkadaşı demek. Allah kuluna ben senin rakibim. Ben senin dostum, ben senin velinim demektir. Sana yardım etmek için, sana rahmet etmek için senin rakibinim. Seni gözetim altında tutuyorum, kontrol altında tutuyorum. Allah mutlaka kuluna rakip olduğunu bildirir. Kulunu bundan haberdar yapar. Nasıl yapıyor? Bunu kuluna hem gösterir, hem işittirir, hem hissettirir hem de tattırır. Nasıl yapıyor bunu? Bunu nebileriyle, resulleriyle haber verir. Ben kuluma rakibim. Ben kuluma yakınım. Ona şah damarından daha yakın. Kulum hangi tarafa dönerse dönsün ben oradayım. Göndermiş olduğu kitaplarıyla yapar, ayetlerini vahyeder, bildirir. Aynı şekilde kul bütün kainata baktığında bütün kainat Allah'ın ayetleridir, kitabıdır. Allah bütün varlığı yerde gökte ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. Kul neye bakarsa baksın eğer bir ayet gibi onları okursa neyi anlar? Allah'ın kuluna rakip olduğunu anlar. Okur bunu. <gülüyor> Aynı şekilde olaylar meydana geldiğinde hadisat ayetleriyle kul Allah'ın rakip olduğunu, yakın olduğunu anlar. Mutlaka Allah bunu ona tattırır. Öyle bir anda onu korur ki, evet, Allah beni korudu der. Allah bana yardım etti der. Allah'ın rakib isminin tecellisini üzerinde tadar. Evet, bir de Allah sürekli olarak onun gönlüne vahyeder, tecelli eder. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhisselatu vesselam. Allah bir kulun gönlüne günde en az üç sefer tecelli eder. Fir'an da buna dahildir, Bir kul dedi. Her bir kulun gönlüne günde en az 300 sefer tecelli eder. Niye tecelli ediyor? Evet, Resulullah Efendimiz izah ederken buyurmuştu. Kulumun benden bir isteği var mı diye? Kulum benden bir şey istiyor mu diye? Kulum bana dönmek için bir çaba gayret sarf etti mi diye? Dönmeyi diledi mi diye? Kul eğer kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım buyurmuştu. Biraz kıpırdarsa Allah hemen gerekeni yapar. Sahabe diyelim ki 20 sene, 30 sene, 50 sene şirk içinde bir hayat yaşamışlardı. Ya Rabbi ben sana döndüm dediklerinde Allah bir anda hepsini sildi. Altı kerimede ne buyururdu? Allah tevva'dır. Kul Allah'a döner, Allah kulunu kendine döndürür. Dönderir ve gereken ikramı hemen yapar. Sen bu kadar yanlış yaptın demez asla. Allah rakibdir. Allah kulundan vazgeçmez demektir. Kulü hangi halde olursa olsun Allah kulundan vazgeçmiyor. Vazgeçmiyorsa ikram etmeyi diliyor. O kazansın istiyor. Mesela ayet-i kerimede Allah hanginiz daha güzel yaparsınız diye Allah hayatı ve ölümü yarattı buyuruyor. Hanginiz daha güzel yaparsınız? Hanginiz daha ehsen amel işlersiniz diye. Ya da ne yaptığınızı, nasıl yapacağınızı bilelim diye buyurur. Allah bilmiyor mu ki bilelim diye diyor. Burada çok ince bir sır vardır aslında. Belki bizim aklımızın ermediği bir sırdır bu. Bu kader sırrıdır. Ben onu bir parça izah etmeye çalışayım. Mesela denir ki, Allah bizim ne yapacağımızı biliyordu. Cennete gideceğimizi de, cehenneme gideceğimizi de biliyordu. O zaman Allah niye yarattı? Denir. Eğer biri bunu böyle anlarsa Allah'ın rakib ismini inkar etmiş olur. Allah kuruna akıl vermiş, bunu kullanması gerekiyor çünkü. Sonuna kadar anlamaya çalışması gerekiyor. Allah niye gözetliyor? Ona rahmet etmek için, ikram etmek için. Niye Allah bilmiyor mu? Ne yapacağını bilmiyor muydu? Madem ki ne yapacağını biliyor, o zaman onu gözetlemesi gerekmiyor. Allah her an bir şeyindedir, her an bir yaratmadadır. Bu isimden sonra Allah'ın halak ismi gelir ki yaratmayı tekrar eden, tekrar tekrar yaratan demektir. Yani her şey taze. Allah her şeyi her anda yaratıyor. Eğer Allah'ın alim ismine iman ederse bu duruma göre rakib ismini inkar etmesi gerekir. Rakib ismine iman ederse, alim ismini inkar etmesi gerekiyor. Allah'ın isimlerinde ilhada gidenleri bırakın dedi. Bu yanlış dedi Allah, biri böyle yapıyorsa Allah'ı bilmiyor ve tanımıyor, ondan uzak dur dedi Allah. Allah'ın hem alim ismine iman etmen gerekiyor, Allah alimdir ve her şeyi bilendir. Şimdiyi de bilendir, yarını da bilendir, geçmişi de geleceği de bilendir. Ama Allah bununla beraber rakibdir. Kurunu gözetim altında tutuyor, ona rahmet etmek için, ikram etmek için. Söyledim, burası kaderin sırrıydı. İkisini nasıl birleştireceğiz, ikisini beraber nasıl anlayacağız? Mesela, biz Amentü'de iman ederken aslında Allah'ın alim ismini kabul ediyor, rakib ismini yok saymışız. İşin işinden çıkamayınca böyle olmuş yani. Böyle söylenmiş. Allah için, Allah zamandan ve mekandan münezzeh edilir. Resulullah Efendimiz, Evet, i̇zah ederken buyurdu ki Allah ruhları bir karanlık içinde yarattı. Karanlık demek yokluk demektir. Ruhları yokluk içinde yarattı. Nereden yarattı? Kendi ruhundan yarattı. Tecelli etti. Sonra onlara nurundan saçtı. Ruhu yaratıyor. Bir de üzerine nurunu saçıyor. Bu nurda bütün esmaül ül var. Yani Allah'ın 99 ismi bir de nur olarak onların üzerine tecelli etti. Alanlar alam yanlar şakı oldu dedi. O, o nurdan, Allah'ın saçtığı nurdan ne kadar aldıysa ona göre o kadar saadete erdi, sahit oldu. Alamadıysa şekavette kaldı, karanlıkta kaldı. Bu bir anda olmuş olan şey değildir. Bu Allah için bir andı. Ama Allah insan için onu genişletti, açtı, uzattı. Yani insanın hayatı boyunca o nuru alması gerekiyor. Allah şu anda esmasıyla tecelli edip o nurunu saçıyor. Kimin için? Bu hayatı yaşayanlar için. Ölünce o tecelli bitiyor yalnız. Kul Allah'a dönerse, Allah ile olursa, Rabbini hatırlarsa o anda o nuri alıyor. Allah'ın rahim, rahim ismiyle muamele ederse Rahim ismini alır. Kerim ismiyle muamele ederse Kerim ismini alır. Vedud ismiyle, büyük kulunu severse Vedud ismini alır. Afu ismiyle kullarına muamele ederse Afu ismini alır. Bu isimlerin nuri böyle ona tecelli eder. Ne zamana kadar? O kul ölünceye kadar. Bu Allah için bir andı ama Allah bu ani bizim için genişletti. Allah için bir anda aynidir, bin yılda aynidir. Ama bu tazedir yalnız. Canlıdır, her andadır. O her an bir şeyindedir dedi. Her anda. Yani Allah bize muameleyi şu anda yapıyor. Eğer biz İşi Allah'ın alim sıfatına ismine bağlayacak olsak burayı anlayamayız. Önce burayı anlamak gerekiyor. Allah her şeyi yaratıp bırakıp ne haliniz varsa görün mü demiştir yoksa her anda müdahale mi ediyor? Eğer her anda Allah müdahale etmeseydi peygamber göndermesine gerek kalmazdı. İş olmuş bitmişse. peygamber niye gönderse? İş bitmiş zaten. Zaten cehenneme gidiyoruz, öteki de cennete gidiyor. Her şey bitmiş. Böyle olur mu? Allah anlaşılmayınca, Allah'ın zamandan, mekandan, münezzeh olduğu, subhan olduğu anlaşılmayınca böyle olur. Böyle anlaşılmış olur. Ondan sonra ne dedi? Kaderim de böyleymiş. Senin kaderin, senin üzerinde. Senin kaderini Allah sana bırakmış, sana irade vermiş. Tercihi sen yapıyorsun. Rakib ismi onun için tecelli ediyor. Kulum beni tercih eder mi? Kulum sırat-ı müstakimi tercih eder mi? Kulum tercihini bu güzel şeye yapar mı diye. Yapar yapmaz Allah hemen gerekeni yapıyor. Gereken müdahaleyi anında yapıyor. Eğer şey olmuş bitmişse Allah niye rakip olsun? Niye onu gözetlesin? Zaten biliyor. Kul ne günah işlerse bilir. Ne sevap işlerse onu da biliyor. Gözetlemesinin ne anlamı kaldı? Ne buyurdu kıyamet günü için? O gün elleri, ayakları konuşur, derileri şahitlik yapar. Zaten şahitler hazırdır. Eli konuşur, ayakı şahitlik yapıyor. Zaten hepsi hafızasına onu almıştır. Her neyi yaparsa yapsın. Her neyi söylerse söylesin. Melekler zaten sağında sorunda yazıyor zaten. Bu durumda Allah'ın rakip olmasının ne manası kalır? Eğer bunun içinse, onu gözetlemek, eğer bilmek içinse. Evet, Allah rakiptir, müdahaleyi anında yapar. Şu anda Allah her birimizle birebir evet, muhataptır güzel yapalım diye, doğru yapalım diye evet, rakib, rakibimizdir bize bizi mürakabe altında tutuyor kulum tövbe eder mi? Kulum bana döner mi? Kulum güzel bir fikirde, düşüncede bulun, bulunur mu? Yani ne böyle Resulullah Efendimiz? Kul yanlış bir şeyi yapmak ister sonra Rabbini düşünüp ondan vazgeçer Allah ona bir sevap yazar. Niye? Kulun benim hesabımı yaptı. Allah kulundan yanadır. Kulunu seviyor ve kulunun kazanmasını istiyor. Zoraki kazandırsa olmaz mı? Zoraki olursa iradenin bir anlamı kalmaz. İrade vermiş. Melekler zaten İstese de yanlış yapamazlar. Çünkü onlarda yanlış yapma iradesi yoktur. Böyle bir tercihleri olmaz. Bütünüyle Allah'ı seviyor. Allah neyi söylerse, neyi emrederse onu aşkla, muhabbetle yapıyor. Ama Allah kuruna irade vermiş, melekleri ona secde ettirmiş. Ona büyüklüğünü göstermek için, büyüklüğünü anlasın diye. Büyüklüğünü nereden kazanıyor? Tercihiyle. Tercih yaparken Allah onunla beraberdir. Onun kazanması için nasıl bir muamele gerekirse öyle muamele yapıyor. Çünkü onu seviyor. Hayatının sonuna kadar da bu böyle devam eder. Allah nurunu saçmaya devam eder ve biz de o nuru şimdi alıyoruz. Şu anda hep beraber Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın rahib ismi tecelli ediyor. Bir isimle beraber, diğer isimlerle beraberinde tecelli ediyor yalnız. Bir isim önde olmuş olur, diğer isimleriyle beraber onun nuru tecelli ediyor. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam. Melekler Allah'ı zikreden bir cemaati bir topluluğu gördüğünde onlarla beraber oturur, Allah'ı zikrederler. Bununla beraber birbirlerini davet ederler. Hepsi saf saf gelip dizilir, onların etrafında dizilir, ta göğe kadar bu böyle çıkar dedi. Zikir bitince, zikir sadece Allah Allah demek değil. Şu anda zikir Allah ile ilgili konuşmaktır, tefekkür etmektir, Allah'ın hesabını yapmaktır. Şu anda yaptığımız zikirdir. Onlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah bildiği halde sorar. Kullarına öğretmek için. Buyurur ki, nereden geliyorsunuz? Ona der ki, Ya Rabbi, malumun olduğu üzere seni zikreden kullarınla beraber seni zikrettik derler. Allah buyurur ki, kullarım benden ne istiyor? Diyor, onlar der ki, Ya Rabbi, cennetini istiyor, cemarını istiyor. Neden korkuları var, neden endişeleri var? Cehenneminden korkuyorlar, azabından, gazabından korkuyorlar. Diyor, yani buyurur ki, onlar benim cennetimi gördüler mi? Yok derler ya Rabbi. Eğer cennetini görselerdi, daha çok zikrederlerdi. Onlar beni görmüşler mi? Görmemişler ya Rabbi. Görselerdi, daha çok zikrederlerdi. Cehennemi görmüşler mi? Görmemişler. Görselerdi, daha çok zikrederlerdi. Diyor, Allah buyurur ki siz şahit olun ki ben kullarıma istediklerini ikram ettim. Beni zikreden kullarıma istediklerini ikram ettim. Cennetimi, cemalimi ikram ettim. Cehennemimde de muhafaza ettim. Diyor melekler der ki bilmediklerinden dolayı sorarlar. Ya Rabbi gayesi seni zikretmek değil de başka bir niyetle oraya gelmiş olanlar vardı. Onların hali ne olacak? Evet. Allah buyurur ki beni zikreden kullarımla beraber olanlar şaki olmazlar dedi. Eğer onlar oraya gelmişlerse onların hatırına onların da günahını affettim. Niyeti Allah'ı zikretmek değil. Beni zikredenlerin hatırına onların da günahını affettim der. Demek ki Allah'ı zikredenlerle beraber olmak ne kadar önemli bir meseleymiş. Onun için arkadaşlar haftada bir buraya geldiğinde tertemiz olarak eve gittiklerini dışarı çıktıklarını bilmelidir. Bu hafifliği üzerlerinde de tatmalıdır. Tatıyorlar inşallah. Allah rakibdir. Kuruna yakınlığını bildirmek için, ona tattırmak için Kulum ben seninleyim demek için rakibdir, seni korumak için, sana hafiz olmak için seninle beraberim. Seni korumak, muhafaza etmek için, seni şeytanın şerrinden korumak için, nefsinin şerrinden korumak, muhafaza etmek için seninleyim. Şeytanlaşmış insanların şerrinden korumak için, muhafaza etmek için seninleyim. Yani kurun ben senden yanayım. Ben senin tarafındayım. Sana düşen benden taraf durmaktır. Bana yardım et demendir. Bunu söylemen yeterlidir. Ne burada et kelimesinde eğer duanız olmasaydı, duanız Rabbinizi davetiniz olmasaydı Allah size neden değer versin? Sen ki Rabbini davet etmeye tenezzül etmiyorsun. Dua edip isteyemiyorsun. Kendi işimi kendim hallederim, kendim kazanırım, istediğim gibi yaparım. Ben bana yeterim diyorsan, Rabbini kabul etmiyorsan, Allah sana kıymette gel vermez. Allah senden neyi istiyor? Dua etmeni. Yani istemeni, Rabbini davet etmeni istiyor. İstersen ne olur? Evet, ne bu ayet kelimede? Sana beni sorarlar. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sana beni sorarlar. Ben yakınım. Ben kuruma yakınım. Kurum benden istediğinde, beni davet ettiğinde, isteğine duasına karşılık veririm. Davetine icabet ederim dedi. Kurumun davetine icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler davetime icabet bana iman etmeleridir. Yani beni sevmeleridir. Bana abla olmalarıdır. Evet. Allah rakibdir. Kullarını gözetim altında tutuyor. Bununla beraber kıyamete kadar resullerini göndermeye devam eder. Aslında her şey bizim için Resul. Her şey. Resul demek, elçi demek Bazen Allah davetini bir çocuğun üzerinden yapabilir. Hiç ummadığımız bir anda bir çocuk bakıyorsun ki bir söz söyledi. Büyüklerden o sözü işitmemişsin. Bazen olur bir deliyle onu söyletir. Bir deliyle. Ama söz o kadar doğru ki. Öyle bir davet var ki içinde, öyle bir şey öğretmiş ki orada, her birini Allah'ın daveti olarak anlamak gerekir. Rabbimizin rakip ismini tatmamız gerekir. Evet. Allah'ın rakib ismi eğer bir kulda tecelli ederse o kul nasıl bir hal alır? Evet. Biraz önce söylediğim gibi Allah ayet-i kerimede Allah'ın isimleri hakkında ilhada düşenleri bırakın dedi. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri Allah'ın esmasını birbiriyle çatıştıranları bırakın dedi. Allah alimdir, her şeyi bilendir. Bununla beraber Allah rakibdir, her anda muameleyi yapandır. Alim ismi rakib ismine, rakib ismi alim ismine perde olmamalıdır. İş olup bitmemiştir yani. Biz kendi aklımızla bakıp öyle zannederiz. Niye? Zamansızlık ve mekansızlığı bilmediğimiz için öyle zannederiz. Allah bize şu anda muamele ediyor. Yoksa anlatıldığı gibi, yani kaderin anlatıldığı gibi iş olmuş bitmiş değildir. Bu hem bizim için böyledir hem de Allah için böyledir. Zamanla, mekanla kayıtlı olan, sınırlı olan akıl, zamansızlığı, mekansızlığı anlamadığı için öyle düşünür, öyle zanneder. Eğer her şey olmuş bitmişse Allah bizi niye gözetlesin? Allah kuluna irade vermiş, kulun iradesini kullansın diyedir. Tercih hakkını ona vermiş. Ve muameleyi her anda yapıyor. Onun için bize düşen Allah'a dönmektir. Ya Rabbi sana döndüm. Hiçbir şey olmuş bitmiş değildir. Onun için levh-i mahfuzda, levh-i mahfuzun iki yüzü vardır. Bütün alimlerimiz bunu biliyor. Biri değişmeyen yüzü, biri de sürekli değişen bir yüzü vardır. Değişmeyen yüzünde ne vardır? Kıyamet saati vardır. Dünyanın, güneşin etrafında dönüşü vardır. Genel olan kurallar vardır. Bu değişmez yüzüdür. Bir de sürekli değişen yüzü vardır. Mesela, Allah bir kuruna perdeyi açıp, levh-i mahfuzi gösterse, gösterir mi? Elbette ki. Allah, Elyûn'i anlatırken orada iyilerin defteri Elyûn'dadır. Kim onu görüyor? Allah'a yakın olanlar onu görür dedi. Allah söyledi. Allah'a yakın olanlar evet, orayı seyrediyormuş. Levh-i seyreder mi? Elbette. Gösterir Allah. Gösterince seyrediyor. Diyelim ki bir veli levh-i Mahfuz'i seyretti. Görür ki mesela diyelim ki birini merak etti baktı Orada bu cehennemlik yazıyor. Yazar orada. Kim nereye gidiyor bellidir orada. İki gün sonra bakar, o oradan silinmiş, bu sefer diğer tarafa yazılmış, bu cennetliktir. Levh-i mahfuz bu. Niye değişti? Tövbe etti. Bu böyledir. İstersen ismini o tarafa yazdırırsın, istersen öteki tarafa sen yazdırıyorsun, tercih senindir. Kalem yazdığı iş bitti değil, kalem yazmaya devam ediyor. Bir de uydurma bir hadis, kalem kurudu, kalem kırıldı gibi laflar olmadı öyle. O zaman niye böyle sürekli değişiyor? Resulullah Efendimiz miraca giderken ne buyurdu? öyle bir yere vardım ki, sadece levh-i mahfuzi yazan kalemlerin cızırtısı geliyordu. Yazı yazarken, o cızırtısı geliyordu. Yazılmaya devam ediyormuş. Her şey olup bitmişse niye yazıyor hala? Evet. Allah o bir ani bizim için genişletti, ve o muamele bizim için genişlemiş durumdadır. Ama biz kendi aklımıza göre anlamaya çalışınca zamansızlığı, mekansızlığı anlamıyoruz. Onun için Allah'ın isimlerinde de onu anlamaya çalışırken gücümüz yetmiyor. Yaratılmış, yaratan, yaratanı nasıl anlayabilsin? Gücü yetmiyor. Ama doğru anlaması gerekiyor. İsimleri birbiriyle çatıştırmaması gerekiyor. Allah'ın isimlerinde ilhada gitmemesi gerekiyor yani. Zannediliyor ki böyle söylerse, doğruyu söylerse, olduğu gibi söylerse Sanki Yani Allah'ın alim ismine sanki zarar geliyormuş gibi Sanki haşa Allah'ın elinde eksiklik varmış gibi anlar Senin anlatman gereken burası değildi ki Evet Allah alimdir bununla beraber Muameleyi her anda yapar Onun için eğer Böyle olmuş olmasaydı peygamber niye göndersin ki? Zaten bellidir. Evet, Allah alimdir. Allah hakimdir, Allah bununla beraber rakîptir. Allah duadır. Allah hallaktır. Her anda yaratıyor. Nerede iş bitmiş? Her şey taptazedir. Her şey canlıdır. Her şey şimdidir. Ve Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın bizimle beraber her anda muameleyi yapıyor. Biz de irademizi kullanıp ya Rabbimizle beraber yaşıyoruz, onu unutmuyoruz, onun hesabını yapıyoruz, güzel yapmaya çalışıyoruz, kazanıyoruz. Neyi kazanıyoruz? Rabbimizi kazanıyoruz. Rabbimizin dostluğunu kazanıyoruz. Evet Rabbimizin gönlümüze tecelli ettiği o nuri kazanıyoruz. Rabbimizin güzelliğiyle güzelleşiyoruz. Ya da ondan yüz çeviriyoruz. Evet. Almyanlar, o nuri Almanlar şahı olmuştu ya. Burada hayatımız boyunca Allah'tan yüz çevirdik, o nuri almadık. Ne oldu? Karanlıkta kaldık. Kaybettik. Bu her bir insanın hayatı boyunca Allah'ın kendisine tanıdığı imkandır. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa, arkadaşlar sorsunlar, onu izah edeyim. Belki atlamış olabilirim. Evet, ne buyuruyor ayet-i kerimede? Sıkça okuduğum ayet-i kerime, ki, size tek bir nasihatım var. Bunu anlamayacak hiçbir şey yok demektir. Bunu anlamayacak hiç kimse yok demektir. De ki, size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun, İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi Allah. Niye? Tek bir nasihat dedi. Bu nasihati kim yapıyor? Allah yapıyor. Peygamberine böyle söyle diyor. Onlara tek bir nasihatte bunun İster tek başına olsun, ister başkalarıyla beraber olsun, beni unutmasın. Yüzde yüz kazanmıştır. Yüzde evet, yüz tecellibe mazhar olmuş demektir bu. Evet. Eğer Allah'ın rakib ismi bir kulda tecelli ederse o mürakabe sahibi olur. Rabbinin kendisini her anda mürakabe ettiğini, gözetlediğini unutmaz. Dolayısıyla nerede olursa olsun ise tek başına ister başkalarıyla beraber olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaz bu durumda bu ayet neyi bize kazandırmış olur ya da Allah'ın rakib ismi bize neyi kazandırmış olur bu ayeti Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamayı kazandırır eğer Allah'ın <gülüyor> rakib ismi birinde tecelli etmişse o nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu Allah'ın onu mürakabe ettiğini, gözetlediğini unutmaz. Ceza vermek için gözetlemiyor yalnız. Rahmet etmek için, ikram etmek için, affetmek için gözetler. Bununla beraber kulun kendini mürakabe etmesi gerekir, nefsini mürakabe etmesi gerekir. Mürakabeyi mutlaka arkadaşlar duymuşlar. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Ölmeden evvel ölün. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Evet. Yine buyurdu Resulullah Efendimiz, Bir saatlik tefekkür, Bir yıllık ibadetten eftaldır. Bir saatlik tefekkür, Bin yıllık ibadetten eftaldır dedi. Bir saatlik tefekkür. Niye bu kadar önemli? Bir sebebi olmalı. Bir yıllık, Bir de bin yıllık. O zaman tefekküre göre değişiyor. En cahil insan, en hiçbir şey bilmeyen insan bile bir saat tefekkür ederse, o bir yıllık ibadette, ibadetten eftaldır. Bir sene boyunca ibadet etse, kazanamadığını o bir saatlik tefekkürde kazanır demektir. Evet Başka bir seferde bin yıllık dedi. Niye? Onun da ilmine göre, marifetine göredir. Kendini bilmesine, anlamasına, Rabbini tanımasına göredir çünkü. Rabbini ne kadar tanımışsa onun tefekkürü o kadar eftaldır, o kadar ona kazandırır. Evet. Tefekkür demek kendini anlamaya çalışmak demektir, kendini tanımaya çalışmak demektir, nefsini Allah'ın kendisine nefettiği ruhu anlamaya tanımaya çalışmak demektir. Rabbinin güzelliğini kendinde, gönlünde müşahede etmeye çalışmak demektir. Mürakabe olmadan müşahede olmaz. Yani biri kendini tanımak istiyorsa mürakabe yapması gerekiyor. Tefekkür yapması gerekiyor. Evet. Kısaca mürakabeyi söyleyeyim. Mürakabe, diyelim ki hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekiyoruz. Nasıl yapmamız lazım? Bu hesap tefekkürü, hesap mürakabesidir. Kendi hayatımızı böyle bir önümüze koyuyoruz. Allah için olan bölümüne bakıyoruz. Nefsimiz için olan bölümüne bakıyoruz. Yani nefsimize göre yaşadıklarımız, bile Allah için yaşadıklarımız vardır. Allah için yaptıklarımız kendimiz için, nefsimiz için ya da başkaları için yaptıklarımız vardır. Önümüze koyarız, bakarız. Hayatımızın ne kadarı Allah için olmuştur? Evet. Resulullah Efendimiz yatmadan önce ne buyuruyordu? Ya Rabbi, sana söz veriyorum ki eğer yarın beni tekrar diriltirsen yarınım bugünden daha güzel olacak. Bunun için çabamı, gayretimi sarf edeceğim. Her şey olmuş, bitmişse niye öyle söylüyor? Bitmemiş demek ki. Ya Rabbi bana imkan ver bunu yapacağım diyor demek ki. Evet. Sabah kalktığında da beni tekrar dirilten Rabbime hamdolsun. Evet. Mürekabeyi öyle yapması lazım. Bu hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmektir. Ha, bu durumda ne yapması lazım? Eğer mürekabe yaparsa yanlışlarını görür, eksikliklerini görür. Güzel yaptıkları tarafları görür. Tövbe edince yanlışlarını siler. Allah'ın kendisine verdiği imkanı değerlendirmiş olur. Evet. Rahip olan Rabbini davet etmiş olur. Hadi bana yardım et. Evet. Tövbe edince evet. Allah yanlışını, günahını, şirkini siler. Hem de olmamış gibi. Bir de üzerine rahmetiyle tecelli edip ikramda bulunur. Muhabbetiyle tecelli edip ikramda bulunur. Allah onun için rakibdir. Niye onu öyle yapıyor? Hem günahını siliyor hem de üstüne bir de ikramda bulunuyor rahmetiyle. Muhabbetini ikram ediyor. Kulüm bana gelsin diye. Gelme gücü olsun diye. Bana koşma gücü olsun diye. Kul Allah'a koşarken kendine koşuyor aslında. Allah'ın rızasını kazanırken kendi büyüklüğünü kazanıyor. Allah'ın kendisine verdiği şerefi kazanıyor. Allah ile kul, Allah ile şereflidir. Allah ile büyüktür. Evet. Kulun kendi kendini mürakabe etmesi lazım. Bu mürakabe biri bir müşid-i tabi olduktan sonra yapılması gereken mürakabedir. Bu mürakabeyi müşidinin vermesi gerekiyor. Bunu yap demesi gerekiyor. Bu mürakabeyi müşidiyle beraber yapması gerekiyor yalnız. Ne demesi lazım? Müşidiyle beraber ne demek? Kur kendini tanıyor, biliyor. Ne demesi lazım? Ben bu halimle böyleyim. Ama ben nefsimi bırakıp, bildiklerimi bırakıp mürşidim olmak istiyorum derse. Onun gibi olmak istiyorum. Hatta ben yokum, benim mürşidim bende vardır. Niye bunu böyle söylemesi lazım? Çünkü onun o Allah'a dost olmuşsa, bir de seni Allah'a dost yapmak için Allah ona vazife vermişse, sen ben yokum, o var dediğinde, ne olmuş olur? Kendi nefsini benliğini aradan çekmiş oluyorsun. Perdenin açılabilmesi için o varlık perdesinin nefis perdesinin aradan çekilmesi gerekir. Onu arada çekebilmen için en kestirme yoldan ben yokum Allah var diyemezsin. Niye? Çünkü Allah'ı bilmiyorsun. Tanımıyorsun da ondan. Ama senin gibi bir beşer olan müşidin için bu kelimeyi kullanabilirsin. Farz et ki sen yoksun müşidin vardır. Gözünü kapattın, öyle söyledin. Eğer bunu tam olarak söyleyebilirsen, nefsini, benliğini aradan çekmiş oldun. Dolayısıyla perde kalkmış oldu. Bunu söyledin. Bu yetmedi. Bir daha ne söylemen lazım? Aslında, mürşidim de yok demen lazım. Niye o yok? Resulullah Efendimiz'in nuri onda tecelli etmiş. O bütünüyle onda. Ona ait. O yok, Resulullah Efendimiz var. Dedim, bu sefer Resulullah Efendimiz'e bu hatap oldum. Bu sefer kendini ne olarak görmen gerekiyor? Kendini Resulullah Efendimiz'in nuri olarak görmen gerekiyor bu sefer. Kendine, yani gönül bakışı bırak haber derken gözünü kapatmışsın, kendine Resulullah Efendimiz'in nuri olarak bakman gerekiyor. Çünkü aynı nurdansın. Bunu peş peşe yaparsak beceremeyiz yalnız. Yavaş yavaş yapmamız gerekir. Sonra onu da aradan çekmen gerekiyor. Allah onu kendi nurundan yaratmıştı. Min ruhu. Sen Allah'ın nefrettiği ruhsun. Sen Allah'ın nurusun. Kendine bir de böyle bakman gerekiyor. Bu peş peşe atman gereken adımlar, işi yapabilmen içindir. Hayalden kurtulup, o gerçeğini tadabilmen içindir yalnız. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Vesile böyledir. Öyle şeytan vesilesi üretir. Oraya takılmamak gerekiyor. Oraya takılmıyoruz. Mesele Allah'a vasıl olmak değil miydi? Allah'a vasıl olmak demek Allah'a kavuşmak demek. Sen kendine kavuşman gerekir ki Allah'ın sana nefreti ki o ruha kavuşman gerekir ki o olman gerekir ki Allah'a vasıl olabilesin. Allah'ın nuruyla Rabbini müşahede edebilesin. Ne dedi bu sefer? Ben yokum, Allah var dedi. Bu durumda hiçbir şey düşünmemen, düşünmemen gerekir yalnız. Düşünürsen, akıl devrede olursa perde olur. Perde kalksın mı istiyoruz? Yapmamız gereken şey budur. Biri bunu yaptığında evet, perde kalkar. Perde kalkınca yalnız her biri manevi olarak bulunduğu yerden, Müşahade yapar, görür. Ama neyi Allah ona gösterirse göstersin, perde nereden açılırsa açılsın, asla yorum yapmamalıdır. Kendine göre yorum yapmamalıdır. Mutlaka onun mürşidine söylemelidir. O ne anlama gelir? Allah'ın oradaki muradı nedir? Mürşidinin bunu söylemesi gerekir. Daha sonra öğrenir. Mesela birkaç sefer böyle çıkar, iner. O müşahede ettikleri tecrübe sahibi olur. Ondan sonra bilir. Ondan sonra sormasına gerek kalmaz. Ama bunun için birkaç sefer böyle inip çıkması gerekiyor. Evet, böyle olursa ne olur? Allah rakibdir. Rakib olana şahit olur, şehit olur. Ayeti okurken evet. Allah şehittir dedi. İmanı bu durumda ilmel mertebesinden çıkmış, aynı yakil mertebesine gelmiş demektir. Aynel yakil görmek demek. Müşahede etmek demek. Diyelim ki melekleri iman diyoruz. Allah bir sefer perdeyi araladı, biz melekleri seyrettik, gördük. Onlarla konuştuk. Başka biri de melekler hakkında bin tane kitap okumuş. Onun mı bilgisi çok yoksa o bir sefer görenin mi çoktur? Hangisinin çok? Bir sefer görenin çoktur. Adam oradan sözde haşa Allah'ı anlatıyor. Neymiş bilgisi varmış okumuş. Ayıp. Ayıp denen bir şey vardır. Sen öğrendiğin bilgiyi naklediyorsun. Sen Rabbini tanımıyorsun. Hiç kimse Allah'ın sevdiği gibi sevemez. Haşa. Onun için Allah saf rahmettir. Saf muhabbettir. Saf ikramdır, ikram. Bunun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer kafirler Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilselerdi, kafir olmaktan, Rabbini inkar etmekten, Rabbine karşı nankörlük yapmaktan utanırlardı, hayal ederlerdi dedi. Kim söylüyor bunu? Rabbini tanıyan Allah'ın Resulü söylüyor. Kafiri böyle seviyormuş. Onun kuludur. Kafir olmak başka şey, zalim olmak başka bir şeydir. Kafir olmak başka şey, cahil olmak başka bir şeydir. Hepsini birbiriyle karıştırmışız zaten. Biri mümin olmadan kafir olmaz. Kafir diye demek örtmek demek çünkü. Önce hakikati bilecek, iman edecek. Ondan sonra o iman ettiğini yok sayıp, inkar edip, örtecek ki kafir olsun. Adam cahildir, imanı bilmiyor. Ya da yanlış anlamış, ona yanlış anlatılmış. Ne diyor? Kafirdir. O kafir değil ki. Sen ona karşı vazifeni yapmamışsın. Allah'ın vahyini taşımamışsın. Allah'ın güzelliğini, kulluğunu, abdiyetini üzerinde göstermemişsin. O da yanlış tanımış. Suç senindir. Sen bunun cezasını çekersin. Kendini suçlayacağına, eksikliğini söylemesi gerektiği halde ne yapıyor? Onu suçluyor. Kafir diyor, münafık diyor, yanlış yaptı diyor. Öyle olmaz. Sen o güzelliği bir üzerinde göster, o da o güzelliği senin üzerinde sevsin, Senin üzerinde İslam'ı sevsin. Bu ne güzel bir kuldur desin. Evet. Onun için insanın birbiri için cennet olması gerekir. unutmamamız gereken bir nasihatımız var. Eğer bunu unutmazsak kesinlikle kazanırız. Hem Rabbimizin rızasını, dostluğunu kazanırız, hem cenneti kazanırız, hem insanı kazanırız. İnsan, insan için cennet de olabilir, cehennemde. İnsan, insanın hem cenneti hem cehennemidir. Hem cennetine sebep olur, hem cehennemine sebep olur. Ama tercih insana aittir. Tercih ona ait. Allah ona irade vermiş, terciheni yap demiştir. Nasıl onun cenneti olur? Eğer insanı severse, ona yardım ederse, ona ikram ederse, ona rahmet ederse, onu affederse, kusurunu örterse, ona dua ederse, ona sirat-ı müstakimi gösterirse ne oldu? Hem onun için cennet oldu, hem yapan, hem onun sayesinde kazanmış oldu. Tersi olursa ne olur? Tersi olursa cehennem olur. Birbiri için cehennem olmuş olurlar. Küfre davet ettiyse, dedikoduya davet ettiyse, iftiraya davet ettiyse, günaha, yanlışa davet ettiyse, aynı şekilde karşısındakini eleştirdiyse, çekiştirdiyse, yerdiyse, insanı sevmediyse, nefret ettiyse, buğz ettiyse, haset ettiyse, ne oldu? Cehennem oldu ona. Evet. Sadece bu kadar değil yalnız. İnsan, insandan sorumludur. İnsanın insana karşı sorumluluğu vardır. Muttaki sorumluluğunu üstelen demektir. Kime karşı sorumluluğu? Allah'a karşı. Allah'a karşı sorumlu olunca, kula karşı da sorumlu olmuş olur. Hem kendine karşı sorumludur, hem insana karşı, akrabasına karşı, evladına karşı, anasına babasına karşı sorumludur. Her aranda onun sorumluluğu var demektir. Muttaki bu demektir. Her konuda sorumluluğunu kabul eden demektir. Ne kadar sorumluluğu kabul ettiyse, onu aldıysa o kadar müttakı oldu. Diyelim ki ne buydu Rasulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Komşusu açken tok yatan bizden değildir dedi. İnsana karşı sorumluluğunu yerine getirmemiş demektir. Eğer bu sorumluluğunu almadıysa, kabul etmediyse o bizden değil dedi. O mümin değil dedi. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe, dedi. Sevmezsen ne müttaklısın ne de müminsin. İmanın çünkü müttaklılığın kadardır, takvan kadardır. Ne buyururdu ayet-i kerimede? Üstünlük sadece takvayladır. Sorumluluğu kabul edip onu üstlenmektedir yani. Yani biri açtır, beni ilgilendirmez diyemiyorsun, diyemezsin. Onu doyurmak zorundasın. Onu doyurmazsan, ikram etmezsen ne olur? O senin için cehennem oldu. Bunun için Resulullah Efendimiz evet, izah ederken ne buyurdu? Allah kıyamet günü bir kule hesaba şekerken buyurur ki ona, Allah ona imkan vermiştir, buyurur. Ben açtım, sen beni doyurmadın. Ben susuzdum, sen bana su vermedin. Elbisem yoktu, sen beni giydirmedin. Hastaydım, sen beni ziyarete gelmedin. Dört kul ki, ya Rabbi, sen bunlardan <gülüyor> münezzehsin. Beni niye böyle hesaba çekiyorsun? Allah buyurur. Falan kulum, evet falan derler, seninle muhatap oldu, açtı. Sen biliyordun ve ben sana onu doyurma imkanı vermiştim. Sen onu doyurmadın. Falan kulum susuzdü. Suya ihtiyacı vardı. Sen ona su vermedin. Senin imkanın vardı, sen su vermedin. Paran kulumun elbisesi yoktu. Sen onu giydirebilirdin. Giydirmedin. Paran kulum hasta idi. Onu ziyaret edebilirdin. Yardım edebilirdin. Destek olabilirdin. Hastaneye götürebilirdin. Sen onu ziyaret etmedin, gerekeni yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kulumla beraberim? Evet. Sen bunu kuluma yapsaydın bana yapmış olurdun. İşte Allah kuluna böyle yakındır. Kulum dedi, mümin demedi, Müslüman demedi, kulum. Yani bir tek yaptıklarınla değil, yapmadıklarınla da hesaba çekiliyorsun. Yapmayınca o senin için cehennem oldu. Yoksa böyle şeytanın söylediği sözlerden bir tanesi, Evet, gemisini kurtaran kaptandır. Bu yanlış bir kelime. Gemine ne kadar çok insanı alırsan o kadar kaptansın. Ne kadar çok insana yardım edersen o kadar kaptansın. Gemi boşuna verilmemiş sana. Allah sana hangi imkanı vermişse onu kullanman gerekir. Evet, Hz. İbrahim Allah onu anlatırken aynı zamanda cömert, ikramı seven Halim, Allah İbrahim'i halil edildi, dost edildi dedi, veli edildi dedi. çölde hayvanları otlatırken, biri geliyor, yiyecek bir şey var mı diyor. Evet, Hz. İbrahim aslında hemen ona bir hayvan kesmeyi düşünüyor, tabii var diyor, hemen sana ikramda bulunayım. Bu arada meşgul olurken ona, onu İslam'a davet ediyor. La ilahe illallah demeye davet ediyor. Bu arada adam kızıyor. Yani sen diyor bana yemek vermek için bana dilimi değiştire, değiştireceksin. Öyle bir tartışma geçiyor. Diyor kızdı. Senin yemeğini yiyemiyorum deyip gitti adam. Allah diyor Hazreti İbrahim'e hitap ediyor, vahy ediyor. Evet buyurur ki Ya İbrahim bunca zamandır kulum inkarda olduğu halde ben onun rızkını kesmedim. İle de yani iman edeceksin ondan sonra sana nimet vereceğim demedim. Seni doyuracağım demedim. Razzak benim. Hal buyurken sen niye böyle öyle şart koşar gibi konuştun onunla? bunu hesabını sormak sana düşmez. Dür Hz İbrahim adamın peşinden koşuyor. Tamam diyor sen dininde o diye sana her türlü ikrami yapacağım. Yalvarıyor bu sefer. Diyor adam durup soruyor. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Niye bu kadar şey yapıyorsun? Bunun bir sebebi olmalı. O da söylüyor. Rabbim bana böyle vahyetti. Evet, ne diyor? Senin Rabbin benim de Rabbimdir. Demek Rabbim beni bu böylesine ciddiye alıyor. Tercihi kulağı bırakmış. Öyle hadi bunlar Müslüman olsun. Bu Müslümandır, bu kafirdir, bu münaffaktır deyip böyle ayrım yapmak doğru değildir. İnsan insandır. Evet. Eğer mümin ise onun bir hakkı, müminlik hakkı öndedir. Ama o insansa sen onu ayıramazsın, ayırt edemezsin. O senin kardeşin. Onunla beraber kazanıyor ve onunla beraber kaybediyorsun. Eğer Resulullah Efendimiz İnsanı sevmeseydi, böyle anlamasaydı, hiç kimseyi davet edemezdi. Davet edilirken mesela sahabe anlatıyor. Daha sonra iman eden sahabe anlatıyor. Panayır zamanıydı, hac zamanıydı. Dünyanın dört bir tarafından kafileler gelmişti. Çadır kurmuşlardı. Resulullah Efendimiz de imana davet ediyordu. Ebu Leheb her bir çadıra girip benim bir tane yeğenim var delidir kafayı oynatmış onun için onun söylediklerini dinlemeyin yeğenimdir bir kısmını da yolda yollarını kesiyor daha oraya gelmeden onları anlatıyordu o benim yeğenimdir delidir onun kusuruna bakmayın onu ciddiye almayın Zahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz diyor hiçbir çadırı atlamamak üzere her bir çadıra giriyordu. Girip La ilahe illallah demeye Allah'a imana davet ediyordu. Daha önce Ebu'l-Heb öyle söylediği için çok iyi onunla alay ediyordu. Dalga geçiyordu. Hatta ona tükürenler vardı. Evet. Ama buna rağmen o hiçbir çadırı atlamaksızın Allah emretmiş. Davetine devam ediyordu. Aslında davet ederken bir ceza geleceği zaman bir felaket geleceği zaman hemen ne diyordu? Ya Rabbi onlar bilmiyor. Onlar beni tanımıyor. Onun için böyle yapıyor. Aslında önüne geçiyor. Ya Rabbi bir şey olmasın diyordu. Niye? Biliyordu. Bilmediklerini biliyordu. Seviyordu çünkü. Sevmezse davet edemez. Onun için sevmeyen davet etmesin, davet edemez zaten. Öyle kinle, nefretle hadi Allah de, hadi şöyle yap. Olmadı. Olmaz böyle. Sen bu daveti yapamazsın. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle dedi. En güzel söz. En güzel söz nedir? En güzel söz seni seviyorum. Sen bunu söylerken doğru söylemiyorsan sen yalancıysın. Sen bu işi yapamazsın bir kere. Senin davet edebilmen için peygamberi bir gönüle sahip olman gerekir. Gönlü şirk dolu iman etmemiş bakıyorsun İslam'a davet ediyor. Sen sadece karşındakine zarar verirsin. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam ahir zamanda bir takım insanlar çıkacak ki, bir takım gençler çıkacak dedi. Allah'a davet edecekler, iman onların kursağından aşağı inmemiştir dedi. İmanları sadece ağızlarındadır. Konuşuyor. Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'a davet edenden, Rabbim Allah'tır diyenden, Allah'a teslim orandan... Ben Allah'a teslim olmuşum diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslim olman lazım. Teslim olduğun Rabbini tanımıyorsan sen ona nasıl, kime teslim olmuşsun? Sen nefsine teslim olmuşsun. Önce Rabbini tanıman lazım. Önce Rabbini tanıyanlarla beraber olman lazım. Onunla beraber tanıman lazım. Nebürdü âmenar resûlu bimâ unzile ileyhi min Resul kendisine indirilene, inzar olununa evet, Allah'ın vahyine iman etti. Ona müminler de iman etti. Müminler de onun gibi iman etti. Sen Allah Resulü'nün iman ettiği gibi iman etmelisin ki imanın iman olsun. O nasıl iman etmiş? O Allah'ı nasıl sevmiş? Allah'a nasıl teslim olmuş? Allah'a karşı nasıl edepli olmuş? Senin onu örnek alıp onun gibi olmaya çalışman lazım. Önce iman. Kendisi iman etmeden birileri iman etmeye eğer davet ediyorsa yanlış yapıyor. Söylediği söz yalandır. Biri Allah'ı sevmiyorsa Allah'ı sevmeye davet ediyorsa Sözü yalandır. Söylediği söz, kendisi doğrudur ama kalbi onu tasdik etmemiş, onu tartmamış. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ''Eğer biri bir şeyi yaşamadan davet ediyorsa söylediği söz yalandır. Allah yalan sözle bereket yaratmaz, yalan sözle ikram etmez.'' Eğer böyle olmasaydı, herkes söylüyor, birbirimizi sever. Ama, kimse kimseyi sevmiyor böyle söyleyince. Ama bir veli çıkıyor, birine seni seviyorum diyor. Kaç kişi seni seviyorum dese, hepsi birbirini sever. Niye? Doğru söylüyor da ondan. Kime seni seviyorum dese, o da onu sever. Onunla beraber Allah'ı sever. Onunla beraber onunla beraber olanları sever. Niye? Doğru söylemiş ondan. Evet. Eğer tefekkür olmazsa, mürakabe olmazsa, müşahade olmaz. Müşahade aynı zamanda şahit olmak, şehit. Şehit Allah'ın ismidir. Şahit olan Allah ile beraber şahit olmak. Şahit, aynı zamanda örnek olmak demektir. Resulullah Efendimiz örnektir. Nasıl şahit olacağız? Evet, hayatımızla, kulluğumuzla. Bize bakanlar, Allah'ı seven bir kul görmelidir. Allah'a avd Allah'ı seven, Allah'a abd olan, Allah'a teslim olan bir kuru gördüyse, evet, senin hayatın sana şahit oldu demektir. Görmelidir bunu. Bu da neyle olur? Güzel aklakla. Neyle olur? Allah'ın güzel isimleriyle. Hayatın imanına şahit oldu demektir. Evet. Onun için Allah'ın resulleri bizi şehadete davet eder. Şahit olmaya, şahit olunmaya davet eder. Hayatımız imanımıza eğer şahit olmuyorsa oturup düşünmemiz lazım. Ne kadar imanımız vardır? Aslında imanımız hayatımızın şehadetiyle ölçülür. Evet. Bize bakanlar eğer ne buyurdu Resulullah Efendimiz Vesselam? Velilerle ilgili ayet inince sahabe soruyor, Ya Resulallah, veliler nasıl tanınır? Buyurdu ki, onları gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Evet. Biz de bakacağız, bizi görenler acaba neyi hatırlıyor? parayı mı hatırlıyor, dedikodiyi mi hatırlıyor, iftirayı mı hatırlıyor, meyhanevi mi hatırlıyor, yoksa Allah'ı mı hatırlıyor? Nasıl oluyor bu? Bunun bir manevi tarafı vardır, bir de zahiri tarafı vardır. Zahiri tarafı nasıldır? Eğer bir kul Allah'ın mürakabesi altında olduğunu unutmuyorsa, Rabbim beni ...gözetliyor. Rabbim benimle beraberdir. Ne yaptığıma bakıyor. Muameleyi ona göre yapıyor. Diyorsa biri... ...sürekli Allah der. Evet, Allah böyle istiyor. Allah böyle seviyor. Allah böyle emretmiş. Allah bunu yasaklamış. Allah bunu sevmez. Deyip hayatını yaşıyor. Biri biraz onunla beraber olsa... ...onun artık kim olduğunu biliyor. Allah'ın hesabını yapan bu mümin biridir. Onu görünce ilk önce Allah'ı hatırlar. Bu velidir. Biri bu halde ise o nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamış çünkü. Allah'ın rakip ismi onda tecelli etmiş çünkü. O veli bir kuldur. Allah'ı hatırlatıyor. Ama gerçekten hatırlatması lazım yalnız. Hatırlattığı Allah olmalıdır. Eğer şeytani hatırlatıyorsa öyle değil. Onu görünce korkuyorsa, endişe ediyorsa evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin, insanların elinden ve dilinden fayda umduğu kimsedir. İnsanların kendisinden fayda gördüğü kimsedir. Ölçüsü budur. Mümin, müminden korkmaz. Mümin, müminden emindir. Mümin, emin olan, emin olunan demektir çünkü, emin. Allah hepimizi müminlerden eylesin. Allah'ın rakip olduğunu unutmayan kullarından eylesin. Amin. Her anda Allah'ın mürakebesi altında olduğunu unutmayan, Rabbi ile beraber olan kullarından eylesin. Allah'ın rakip isminin tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Kendi nefsini, kendi kendisini mürakabe eden kullarından eylesin. Amin mürekabeyi ikram ettiği, müşahadeyi ikram ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Bir an bile nefsimizde baş başa bırakmasın. Amin. Bir an bile şeytana bırakmasın. Amin. Rabbimiz bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.